الذين ve وعملوا الصالحات bak dikkat ediyor sen. hep böyle geliyor Kur'an-ı Kerim'de Vellezina amenu ve amilus salihati uleike ashabul cennetin fiha O kimseler ki dikkat buyur kulağını benden yana ver o müminler ki Rabbimiz Allah dediler De bu sözde sabit kadem oldular bu sözlerini işleriyle gösterdiler Çünkü çok insanlar Rabbim Allah diyorum yaptığı şeytani iş İşine bakıyorsun Allah'a tabi değil. Sözüne bakıyorsun Allah'a tabiyim diyor. Onun için Kimseler ki Allah'a tevhid ettiler, birlediler. Allah'a bildiler, buldular, hakta oldular. Onlar ne yapıyorlar? Ve amin salihat. Amal-i saliha icra ederler. Yani manası Allah'ın emirlerine bila itiraz. Su üzerinde giden saman gibi Allah'a böyle teslim olurlar. Misal olarak söylüyorum. Buna da teşbih edilmez. Hafif teşbih ama... Ancak böyle anlatabileceğiz kelimeyle bu manayı. Suratla akan bir suyun üzerindeki saman çöpü nedir? Hiç o akan nehre bir mukavemet gösterebilir mi göstermez. İşte kullar, mümin olanlar dilleriyle Allah'ı takrir edip, dilleyle söyleyip, kalpleriyle tasizlik edenler, kalpleriyle inananlar Allah'a öyle bir teslim olacaklar ki hiçbir itirazları yok. Allah'ın emirlerini seve seve yapacaklar. Çünkü imanı kurtarmak meselesi, imanı kurtarmak meselesi. İş orada.